GÜZEL VE güzellik, Gözümüzü gönlümüzü okşayan, ruhlarımızda heyecan ve takdir hisleri uyaran, sonra gidip iç alemimizde estetiğe dönüşen ve bize tarifi güç en tatlı, en neşeli anlar yaşatan mefhum, mana, muhteva, manzara gibi şeyler ya da bunların ihsas ve imtisas keyfiyetleridir güzellik. Böyle bir yaklaşımla konunun çerçevesi biraz daraltılmış görülse de, bu da bir yorumdur. Eskiden beri bediiyat yani estetik unvanıyla, değişik anlayış ve görüşler açısından, defaatle üzerinde durularak, farklı tariflere tabi tutulan güzelliği, Bundan sonra da varlık, tabiat ve insanı, hatta tabiat ötesini, bunların birbiriyle münasebetlerini, her birerlerinin mana, mefhum ve muhtebalarını, bütününü birden veya her birerlerini teker teker duyup zevk etme, zevk edip değerlendirme, değerlendirip gerçek çerçevelerine yerleştirme yolunda kim bilir daha kaç defa yorumlayacak, seslendirecek ve tariflere tabi tutacağız. Onu şimdilik geleceğin bedeyiyat üstadlarına bırakarak, biz burada sadece kendi inanç, kendi duygu ve düşünce dünyamızda, güzelden güzellikten ne anladığımıza bir iki atıfta bulunmak istiyoruz. Bizim düşünce dünyamızda her güzel nesne veya obje, hak güzelliğinin bir aynası ve bir aksi sadasıdır. Öyle ki, gönüllerimizde takdir, sevgi, hayranlık ve heyecan uyaran her manzara, her ahenk, her ses, her tenasüp, her motif, o güzeller güzeli'nin bir tecellisi olması itibariyle, Duygularımız her zaman onun solmayan güzelliğinin ile renklendiğinden kendimizi hep güzellerle ve güzelliklerle iç içe görür fena ve zevalin kasıp kavuran fırtınaları karşısında dahi sürekli bahar temaşalarıyla yaşarız. Ve yine böyle bir iç plan ve bakış sabiyesi sayesinde ölüm ve zevalleri Yeniden var olmanın yolu sararıp solmaları daha taze renklere yürümenin aşısı bozulan tenasüpleri de en baş döndürücü ahenklerin esası sayarız. Sayar ve her zaman kendimizi ebedi güzelliklerin gelgitleri arasında hisseder. Dolayısıyla da ne hazanın Ekşi yüzünü görür ne yok olup gitmedenin karanlıklarına takılır, ne de gidip geriye dönmemenin hasret ve hicranlarını duyarız. Aksine imanın zatî güzelliklerinin yanında, ümidin şahlandıran havasını soluklar, değişik beklentilerin farklı dalga boyundaki telebünleriyle coşar, kalbi ve ruhi beklentilerimize ulaşmanın biricik köprüsü diyerek salih amellere koşar. Her amelimizde ihlas vesayetine ve ihsan murakabesine sığınır. Davranışlarımızı bitevi güzel ahlaka bağlayarak, Allah ve insanlarla münasebetlerimizde her zaman içten anlayışlı, şefkatli ve yapıcı olmaya çalışır, ve düşündüğümüz, hissettiğimiz, inandığımız, sonra da yerine getirdiğimiz bu işlerin hemen hepsini Hayatımızın en olumlu yanları ve en güzel kareleri kabul ederiz. Bize göre iman, ufkumuzu aydınlatan bir ışık ve beklentilerimiz adına da bir ümit kaynağıdır. Ancak onunla yokluk kaynaklı kaoslar aşılır. Onunla bir ucu gönüllerde, diğer ucu da gidip ebedi cennet saraylarına dayanan bir mutluluğa ulaşılır. İşte bu güç ve enginliğiyle iman bizzat güzeldir. İnsan ancak onunla dağınıklıktan kurtulup tevhide ulaşabilir. Hakka yönelip endişelerden sıyrılabilir ve dünya ahiret saadetine erebilir. Bunlar hemen hepsi iç içe güzelliklerdir. Ve bu güzellikleri duyup zevk etmenin sihirli anahtarı da imandır. İmana ulaştıran yollardan olması itibariyle Kainat kitabının fasıl, bölüm ve paragrafları ya da koskoca meşherin varlık, eşya ve hadiseler unvanıyla değişik tezahürleri, değişik enstrümanları, sonra bütün bunları değerlendirecek insan mantığı, insan düşüncesi, tabi tekvini bu hususların yanında, teşrii açıdan yine imanla irtibatlı olup ona dayanan, onun bağrında serpilip gelişen bilumum salih ameller, Ahlaki davranışlar, ümitler, recalar, ebedi varolma beklentileri de imana ulaşmanın, onda derinleşmenin, marifete ermenin, muhabbetle gerilmenin, ruhani zevklerle kendinden geçmenin yolları ve semereleri olarak güzeldirler. Hatta temelinde iman teslim ve tevekkül olması açısından, dış yüzleri itibariyle meşakkatli görülen bütün ibadetler, sık sık maruz kaldığımız bela ve musibetler, içine düşmeme cehdiyle dişimizi sıkıp sabrettiğimiz günahlar ve masiyetler dahi, onlara karşı tavrımızı iyi belirleyebildiğimiz takdirde birer nisbi güzellik ifade etmektedirler. Hakiki güzellik Hakk'a ait. Kusursuz kemal de ona özgü ve onun lazımıdır. Topyekün varlık, onun değişik tecellilerinin birer farklı aynası, her nesne ve her hadisenin çehresinde temaşa ettiğimiz mana, muhteva, parlaklık ve cazibe de, aynaların kabiliyetine göre, onun güzelliğinin, küçük bir parıltısı ve varlığının zayıf bir ziyasıdır. Her gece ışıktan söz ve beyanlarla hutbelerini dinlediğimiz yıldızlar onun öyle nurdan nameleridirler ki sürekli bize göz kırpar ve ona göndermelerde bulunurlar. Pırıl pırıl mevcudiyetleri aralarında ışık alışverişi ve ışık oyunları, o koskoca cesametlerine rağmen fevkalade uyumları, ahenkleri ve o engin boşlukta sergiledikleri farklı şekilleriyle her zaman bize binbir zevki birden yaşatırken, gözlerimize, gönüllerimize, iç içe, renk, desen, şive ve güzellikten ne kevserler içirirler... Mehtap o semavi büyüleyiciliğiyle kendine ayrılan belli zaman dilimlerinde, hemen her defasında ufukta tıpkı bir gelin gibi belirir. Yasemenlikte reftare yürüyor gibi yumuşak yumuşak yürür. Bütün bir gece boyu nazlı nazlı halesine oturur ve ışıklarıyla hislerimize oltalar salar. Çehresini tam gösterebildiği hemen her gece Sürekli hayranlarına gamzeler çakar Ve hassas ruhların yüreklerini ağızlarına getirir Güneş Fecirle başlayan beklentilerimize Her saniye ayrı bir ışık huzmesi Ve morun, kırmızının, pembenin değişik tonlarıyla cevaplar verir Verir ...ve başlarımızı döndüren bir ihtişamla ortaya çıkar. Yürüyüp gökyüzüne otağını kurunca da... ...gözlerimizi kamaştırır. Topyekün eşyayı... ...o ışıktan renkten kollarıyla kucaklar... ...kendine yönelenlerin başlarını okşar. Ve bütün bir gün boyu çevresindeki kürelerden... ...peyklerden... Yeryüzündeki denizlere, göllere, ırmaklara, ovalara, obalara, Dağlara, ormanlara, bahçelere, bağlara, Güllere, çiçeklere ve insanlara kadar. Her şeye ve herkese kadeh kadeh renk ve ziya içirir. Sonra da tül tül renk armonileri içinde gidip gruba kapanır. Denizler dalga dalga köpürür, yıldızlarla selamlaşır. Ayla hasbi hale geçer, gel gitler yaşar. Güneşten gelen ziya dalgalarını bir ninni gibi algılar ve beşik gibi sallanırlar. Yer yer kendi sınırlarını aşarak sahillerle koklaşır ve mağrur kayalara çarpıp homurdanırlar. Aşılmaz tepelerle müsaademeler yaşayıp köpürdüğü aynı zamanda, Bağrında beslediği binlerce canlıyı bir anne gibi kucaklar, Onlara yumuşak yumuşak ninniler söyler ve onların yaşama arzularını coştururlar. Dağlar o mehip edalarıyla her zaman ürperten bir görüntü sergiler ve yüreklerimizi hoplatırlar. Ufuktaki halleriyle her zaman bizde Göklere bir şeyler fısıldıyor hissini uyarır Sonra döner bulutlarla evcilik oynarlar Durur havayı taraklar Yağmura bağrını açar Ve suları konuk ederler Bakarsın kalkar denizlere dur der Toprağa kucaklar Arkadan da o gururlu görünümlerine rağmen toz toprak olur, ayaklara yüz sürer ve toprak tabakasına daiyelik yaparlar. Çaylar, ırmaklar, menfezlerinden her zaman bir sevdayla fışkırır, mehabetle çağlar ve sinelerimizde buslat duygularını uyararak deryalara koşarlar. Gidip denizlere ulaşınca da, bu son durağa bir rampa ve rıhtım gibi kullanarak döner yeniden yukarılara doğru yürür ve derken atılmış pamuk gibi atmosferde beyaz siyah gri renklere bürünerek koca koca kitleler halinde seyahat eder dururlar. Bazen de başlarımızın üzerinde kuşlar gibi kanat gerer, gönüllerimize serinlik serperler. Bazen de sanak sanak boşalır ovaya obaya. Herkesin ve her şeyin ateşini söndürürler. Kuşlar, kuşçuklar, koyunlar, kuzular, aramızdaki munis sesler, ormanlar ve dağlardaki vahşi uğultular hemen hepsi bu iç içe armoniye ayrı bir ses ve görüntü katar. Ruhlarımıza, tabiatın natürel namelerinin en nefislerini duyurur ve farklı bir şive ile bizlere demet demek besteler sunarlar.